Allah razı olsun bir bayram geçirdik ve bu bayramda ben yine siz kardeşlerimize bildireyim bir kurban faaliyeti oldu ve bu kurban faaliyetinde normal her sene olduğu gibi kendi bünyemizde bir kurbanlar kesildi. Bunlar fukaraya dağıtıldı bir kısmı depolandı Kur'an kurslarında üniversitede muhteşem okuyan yavrularımıza sene içinde et olarak verilecek. Esas bu sene bir yurt dışında bir faaliyete geçildi. Geçen sene vardı ama geçen sene Pakistan'da Acele Filan oldu. Bu sene biraz daha dünyaya yayıldı. Aşağı yukarı 11 bin küsur kurban hissesi yurt dışında kesildi. Bu Brezilya'da kesildi. Brezilya'dan, Güney Amerika'dan çok intibalar geldi bize. Oradaki Müslümanlara. Bu Nijer'de kesildi. Afrika'nın ortasında bir çöl hemen hemen tamam Müslüman bir yer ve açlıkta kıvranan bir yer. Seragal'da kesildi. O da onun yanında Atlasokya'nın tarafına bakıyor. Makedonya'da, Kosova'da ve Arnavutluk'ta kesildi. Rusya bazı bölgelerinde kesildi. Kırım'da kesildi, Azerbaycan'da, Kazakistan'da vesaire buralarda sadaka olarak verilen kurban olarak verilen kurbanlar buralarda kesildi. Oradaki belki Sene bir sefer et giyenlere de bu et ulaştırılmış oldu. Bu da elhamdülillah bir sizlerin gayretiyle. Tabi burada imkanı olanlar için, imkanı olmayanlar için de duada en makbul bir şeydir. Bir müminin, bir mümin kardeşlerine dua etmesi. Tabii bu sadakalar çok mühim. Efendimiz bu ilk zamanlarda Efendimizle görüşmek isteyenler baştan sadaka verip Efendimizle görüşerlerdi sadaka verecekler, kalp bir daha daha inceleyecek, zarifleşecek. Ondan sonra gidip Efendimizle görüşürlerdi. Sonra bu ayet-i kerime mensuh oldu, hükmü kaldırıldı. Ondan sonra genelde, namaz kılın, zekatı verin, Allah Resulüne itaat edin buyuruldu. Velhasıl bu Azim Hüdayi Vakfı böyle elhamda bir vazife ifa etmiş oldu. Ben iki şeyle bitirmek istiyorum sohbeti. Birinci bir bizim mesuliyetimiz. İbn Ömer rivayet ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bazı kulları ebrar diye isimlendirmiştir. Okuları ebrar diye isimlendirmiştir. Çünkü onlar hem baba annelerine hem de çocuklarına iyilik ve ihsanda bulunmuşlardır. Anne babanın üzerinde hakları olduğu gibi aynı şekilde çocuğun da senin üzerinde hakkı vardır. Demek ki burada bu ebrar olanlar anne babasının hakkını dikkat edenler Çocukların da hakkına dikkat et. Çocukların hakkı nedir? Onları işte Allah için yetiştirenler. Allah için yetiştirecek. Allah'a güzel bir kul olacak. Topluma güzel bir örnek kul olacak. vatanına, milletine sahip olacak. Namusuna sahip olacak. Bayrağına sahip olacak. Ezanına sahip olacak. Milletinin haysiyetini, şerefin, izzetini koruyacak. Bunları Cenab-ı Hak ebrar diye vasıflandırıyor. İkinci olarak Efendimiz'den bir misal vereceğim ben. Efendimiz'in ümmeti olan düşkünlüğünde. Cenab-ı Hak Rauf ve Rahim Tövbe Suresi'nde Efendimiz'in ümmetinin sıkıntıya düşmesine ona çok zor gelir. Çünkü o çok ümmetine Rauf ve Rahim'dir. Çok şefkatli ve çok merhametlidir. Yani Allah'ın bize olan bir nimeti, Peygamber Efendimiz'in bize olan bir nimetini idrak etme bakımından. Yine Efendimiz bir adese dikkat edin diyor. Yani ne kadar bir muhabbeti var efendimizin. Yani ümmeti için sanki yüreğinde bir mahşer kaynıyor efendimizin. Bizim ona karşı sevgimiz ne kadar. Ne kadar onun sünnet-seniyesi içinde ne kadar hallerimiz onu haliyle bir mizan durumundayız. Hadis-i şerifte buyur dikkat edin buyur efendimiz. Ben hayatımda sizin için bir emniyet vesilesiydim. İçinizde yaşarken. Vefat ettiğimde ise kabrimde Ya Rabbi ümmeti ümmeti diyerek ilk sur üfleri inceye kadar nida edeceğim buyuruyor. Efendimizin son hali, dünyayı veda ederken hali Beyhakir rivayet ediyor. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Efendimizin son halini, yani mübarek ağzından çıkan son kelimeleri vefat esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydık. Bizi de üç defa Namaz hususunda Allah'tan korkun buyurdu. Üç Üst sefer, üç Allah'tan korkun namaz hususunda. Çünkü namaz en büyük bir şükür borcu, bir teşekkür borcu, Cenab-ı Hakk'a mülakat. Ondan sonra emirinizin altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun. Namaz için Allah'tan korkun. Yani namazı bir huşu ile kılın. İkinci olarak bir kul hakkı, emirinizin altındakilerin hukukuna hukukundan korkun. Ondan sonra bir açıklama getiriyor efendimiz. İki zayıf hakkında Allah'tan korkun. İki zayıf hakkında Allah'tan korkun. Dul kadın ve yetim çocuk. Dul kadın ve yetim çocuk. Namaz susuna Allah'tan korkun. Yine namazı tekrarlıyor efendimiz. Sonra ravi devam ediyor. Namaz namaz diye tekrar etmeye başladı efendimiz. Mübarek lisanlara artık ses kısılıp söylemez hale gelince Ruhu mübarekleri çıkıncaya kadar bunu derinden derinden bir fısıltı hâlin tekrar edip buyurdu. Cenab-ı Hak böyle bir peygamberi bizi ümmet kıldı. En güce peygamber ümmet kıldı. Bize Efendimizin şefkati ve merhameti bu kadar fazla. Kıyamet gününde ondan şefaat ya Resulallah diyecek, bir şefaat isteyeceğiz. O da ümmeti ümmeti diyecek secdeye kapanacak. Bizim de inşallah Allah'a layık bir kul, salallahu aleyhi ve sellem layık bir ümmet olmayı Cenab-ı Hak cümlemize ihsan eylesin. Amin. Geçirdiğimiz iki bayram mübarek olsun. Cenab-ı cümlemize bu son nefes bayramına ki buna Mevlana Şebi Aruz diyor. Kulun diyor Rabbine kavuştuğu andır diyor. İkincisi de La hafun aleyhum ve la hum yahsunun Onlar korkmayacaklar, üzülmeyecekler. O ahiret bayramına kavuşmayı Cenab-ı Hak bu ayeti kerimelerin muhtevasına girerek Rabbimiz cümlemize ihsan buyursun. Amin. Rabbimiz cümlenizden razı olsun. Amin. Dinimize, imanımıza, vatanımıza, milletimize Cenab-ı Hak selametler ihsan eylesin. Amin. Numune bir ümmet olmayı bütün dünyaya karşı İslam'ı yaşayarak, İslam ahlakını, İslam fazileti yaşayarak bir faziletler medeniyeti meydana getirmeyi Cenab-ı Hak milletimize tekrar ihsan eylesin. Billahi Teala'l-Fatiha.